İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyip bir ekonomi ekoloji programında daha birlikteyiz. Yine e, korona günlerindeyiz. Maalesef geçmedi dünyada. Ee, salgın izlerini etkilerini e, her an her saniye yaşamaya devam ediyoruz her alanda da yaşıyoruz ee, yani sağlık çalışanları büyük bir kahramanlık gösteriyor hastanelerde bizler mümkün olduğunca evlerimizden çıkmamaya çalışıyoruz ki salgının etkilerini bir an önce e, atlatalım diye ee, işimiz zor açıkçası dünyanın bugüne kadar hiç görmediği bir şeyle karşı karşıyayız işte herkes okuyordur eminim. Bir sürü makaleler yazılıyor, bir sürü e, haberler yapılıyor. E, hakikaten geçenlerde okuduğum bir makale çok ilginçti. Şunu söylüyordu e, ne kadar da doğru. O kadar e, işte silahlanmaya yatırımlar yapılıyor. Füze savunma sistemleri kuruluyor. Bir sürü şeyler kuruluyor. Atom e, enerjisine e, bir sürü yatırımlar yapılıyor dünyada en büyük güç olmak için. Ee, ama günün sonunda gördüğümüz şu ki, e, santime bilmem kaçta kaçı kadar küçücük bir virüse bütün dünya yenilmiş durumda. Maalesef bunu önceden e, söyleyenlerde vardı. Bilge Esin bir konuşmasında da var bu. E, bununla ilgili dünyayı... İyi senaryolar beklemediğine dair bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Peki biz ekonomi ekoloji programındayız. Ee, biz ne yapacağız? Biz de meselelerin başka bir tarafından kendimizi ilgilendiren bir tarafından e, tutmaya çalışıyoruz. Koronavirüsle ilgili acaba ne olabilir? Çevreye zararları neler olabilir? Geçenlerde bir tartışma vardı. Birkaç farklı uzmandan e, bunu dinledim duydum ben. Ee, dezenfekten her yeri dezenfekte ediyoruz ya kendi ellerimizi yaşadığımız çevreyi bir takım belediyeler kurumlar kuruluşlar da e, dış mahalleleri dezenfekte etmeye başladı işte otobüslerinden tutun sokakları köpükle yıkamaya kadar pek çok şey yapıldı işte biz bu bu hafta biraz bunu konuşacağız ekonomi ekoloji programı olarak acaba bu dezenfektenlerin ee, çevreye bir zararı var mıdır yok mudur var olduğu dile getiriliyor ee, bu hafta bir konumuz olacak bir kimyager tam da konunun uzmanı Fatih Küçük Uysal onunla bir telefon bağlantısı yapacağız bir bakalım telefonumuza bağlanmış mı programımıza dahil olabilmiş mi Fatih Bey günaydın evet, Merhaba günaydın tamam bağlanmışsınız bir sıkıntı yok biraz evet. tedirgin oluyorum tabi ee, uzaktan yapıyoruz bütün evet. artık radyo bağlantılarımızı da e, karantina şartlarına uyarak kendi olağanüstümüzü yaratıyoruz açık evet. radyoda kendi kendi olağanüstümü yarattı e, ama bir şekilde hayat devam ediyor bunları konuşmaya devam edeceğiz ben şimdi küçük bir giriş yaptım dezenfektanlerin çevreye bir zararı var mıdır yok mudur diye sizin uzmanlık alanınız bu e ee, neler gözlemliyorsunuz? Sokakları köpüklerle kılıyor, her yere alkoller sıkılıyor sonuçta bu kimyasallar dönüp dolaşıp toprağa, denize bir yerlere gelmiyor mu? Neler söyleyeceksiniz? Evet, doğru. Çok haklısınız. dezenfektanlar e, kimyasal maddeler. Ve her kimyasal madde gibi de e, zararları var. Hatta bir su hariç neredeyse birçok kimyasalın %90 kadar bir zararlı e, niteliyoruz. Şimdi dezenfektanlar 3 gruba ayrılıyor. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece. Özellikle de birinci derecede çok daha kuvvetli. Bunlara e, adım adım gireriz. Biz evde neler kullanabiliriz? Alternatifleri neler? E, onlardan bahsedelim. Önce çevreden bahsedelim. E, konuyu açtınız. Program adı da zaten ekolojiyle ilgili. Orada ben de kendimi yeşil hı hı. kimyager olarak niteliyorum. Bu ne demek? Aslında kimya biraz önce dediğim gibi biraz kara. Fakat yeşilde... kirletici mi daha çok? Evet tabii ki maalesef tamam. çok faydaları var. Ben bu arada polimer mühendisliğinde de yüksek lisans yapıyorum yani plastikler üzerinde. Ben tabii burada biyo bozunur Yani e, çevreye olabildiğince hiç zarar vermeyen veya çok minimum zarar veren plastikler veya filmler, jeller üzerinde e, yüksek lisans yapıyorum. Onlardan da vakit kalırsa bahsederim. Dezenfektanlar kimyasal dedik ve ekolojiyi maalesef e, çok derin bir şekilde etkiliyor. Ekolojik sistemi bozuyor. Bu nasıl yapıyor? Buna e, özellikle e, ekolojide biliyorsunuz biz yalnız yaşamıyoruz ekosistemde. E, hatta faydalı bakterilerle mantarlarla yani faydalı mikroplarla beraber yaşıyoruz. Bu dezenfektan dediğimiz kimyasallar e, ayırt etmiyor. Evet virüsü de öldürüyor, zararlı bakteriyi de öldürüyor fakat toprağın içinde, denizin içinde, hatta bizim vücudumuzun içindeki faydalı bakterileri, faydalı mantarları da maalesef yok ediyor. Yani e, burada aslında bazen taş yapayım derken gözle çıkartabiliyoruz. Onlara çok. Peki mi? neler yapılıyor? Sizin gözlemlediniz. önce bir yanlışları konuşalım. E, tespit evet. ettiğiniz hem dışarıdaki hem de kendi hayatımızda sürekli her tarafı alkole boğmak, dezenfektana boğmak. Hem dışarıda e, sokaklarda, caddelerde neler yapılıyor hem de kişisel. Sonra bunların e, neler yanlış yaptığımızı tespit et. Nasıl doğrusunu yapmalıyız bunu konuşalım. Evet, evet. Şimdi öncelikle aslında su ve sabun kullanılması gerekiyor. Çünkü sabunun içinde e, bir şekilde bu virüsleri veya diğer zararlı organizmaları kaplayan ve su ile beraber atan bir mekanizma var. Bu aynı şekilde deterjanlarda da vardır. Bunları yüzey aktif maddeler diyoruz. E, bunlarla beraber eller e, yıkanmalı. Fakat burada çok abartmamız gerekiyor. Çünkü sabunda yine kurutucu bir etkisi var. İçinde çünkü kostik dediğimiz madde var. Sodium hidroklit. Bunu aşırı kullandığımız zaman ellerimizdeki yağ tabakasını da koruyucu yağ tabakasını da alıp götürüyor. O yüzden su sabun evet olacak. E, fakat böyle takıntı seviyesinde, obsesyon seviyesinde olmamasını istiyoruz. E, öncelikle onu diyebiliriz. Yani başta sabun. Bu bireyler için? Tabii bireyler için. E, he, yerler yerler temizlenebilir mi? Evet. E, aslında e, Arap sabunu dediğimiz e, onun jel formu. O da bir sabunun bir formu. E, i̇çinde potasyum içeriyor. Bunlar da yer yüzey temizliği yapılabilir. Ee, yani biraz sonra geçeceğimiz bu çamaşır sularından daha bir tabii ki ekolojik olmuş oluyor. Fakat çamaşır suyu da tabii ki çok daha etkili. Yani mesela e, bazı durumlarda eğer yerleri yer yüzeyi temizliğini eğer sabunla yaparsak, Arap sabunuyla yaparsak veya bazılarından duyuyorum, sirkeyle biliyorsunuz yapıyorlar, karbonatla yapıyorlar. Bunların e, virüs öldürme etkisi maalesef çok fazla olmuyor. O yüzden gerektiği zaman çamaşır suyu gibi veya onun biraz sonra alternatiflerinden bahsedeceğim. Onlar da kullanmamız gerekiyor, gerekiyor maalesef. Hı hı, sokaklarda belediyeler e, sokakları yıkayan e, görüntüler gördük. Yani Bunun virüs öldürme açısından önemi var mı? Evet. E, şimdi Geçen hafta ben televizyon programı da yapmıştım. Onlar da bu soruyu sormuşlardı bana. E, ben de takip ediyorum internetten de. Hem İstanbul'da yok zannedersem ama e, Anadolu'daki bazı şehirlerde Evet, caddelerin e, dezenfekte edildiğini gördüm. Şimdi, yani biraz önce dedim ki aslında başta genel hijyenimiz önemli. El ve e, yüz çok daha önemli. Yani, caddenin dezenfekte edilmesi açıkçası e, çok bir etkisi yok. Hatta tam tersi zararlı bile olabilir. Çünkü oradaki dezenfektanlar orada kalmıyor biliyorsunuz. Bir şekilde toprağa ve denize ulaşmış oluyor. O yüzden... E, bu biraz abartı olarak görüyorum, biraz daha açıkçası psikolojik bir rahatlama şeklinde görüyorum. Yani sonuçta bizim kültürümüzde biliyorsunuz zaten içeri ayakla bile girilmiyor. Ee, ona eğer itiradersek dışarıdan gelen bir virüs aslında eve girmemiş oluruz. Yani bunu açıkçası çok önermiyoruz. Hı hı, anladım. Ee, peki bu anlamda neler doğru yap? gerektiğini siz aslında biraz bahsettiniz ama evet. yani şu anda bence en çok kullandığımız yaptığımız şey sürekli ellerimize kolonya sıkmak alkol sıkmak ee, bunun bir sayısı var mı işte bir fıs yapıyoruz tek fıs ya da iki fıs yeterli mi on kere sıkmaya gerek var mı evet doğru o da çok önemli bir konu ee, alkol Kolonyanın içinde etil alkol vardır. Bu, bu arada yüzde, en az yüzde %60 olması gerekiyor. Üzerine dereceler vardır ya onun 70 dereceler 80 derece. Hı hı. Bu idealdir. Şimdi kolonyanın içindeki alkol de bir şekilde bu virüslerin dış çeperindeki yağlı dokuyu eritir. Çünkü alkol iyi bir çözücüdür. Nasıl ki şeker suyun içinde çözülüp yok oluyor bu yağlı doku kirli doku da alkolün içinde çözülür. Fakat e, bu arada alkolü yani kolonyayı kullanırken evet bunda da aşırıya kaçmamamız gerekiyor. Çünkü alkolün içindeki bu al, e, yapı, çözücü yapı bizim derimizin, cildimizin üzerindeki yağ, koruyucu yağ tabakasını da eritiyor. Bazen e, ben görüyorum ben aşırı kullanmıyorum. Fakat aşırı kolonya e, kullananların ellerin çatladığı, kuruduğu gözlemleniyor. Ve bu çatlaklardan, hatta gözle görülmeyen mikroskobik çatlaklardan da yine virüs veya diğer zararlı bakterilerin girdiği de bir vaka. O yüzden ne kadar kullanılabilir? Bu arada temiz bir ele kullanılması daha iyidir. Mesela dışarıdan geldik, önce eller yıkanması gerekiyor. Yani eller yıkanmadan sadece kolonyayla temizlik yapmak da mümkün değil. Çünkü kolonyanın gücü var, belli bir gücü var. Bu elin üzerindeki başka kirleri de yok ederse... Virüsleri yok etmek gücü alması. O yüzden eğer kullanı kullanacaksak da gün içinde işte 10 10 kere yaklaşık 10 kadar yeterli. Bu arada onun bu arada e, koklanması da çok etkili olmuyor. Bazıları soruyor acaba burunumuza çeksek e, hatta burnu altsak ağzı alsak yok hayır. Ellerin temizlenmesi için idealdir o. Ağız için, Hı. burun için başka biraz sonra alternatif e, önerilerde bulun, bulunacağım. Bence, bence söyleyeyim. Hazır girmişken konuya neler olabilir? Şu, o önerilerinizde bulunursanız faydalı ee, şey olur. Mesela oksijenli su. Hidrojen peroksit dediğimiz eczanelerden de alınabilen %3'lük hidrojen peroksit içeren solüsyonlar. Bunlar mesela alternatiftir. Hatta çamaşır suyuna bile alternatiftir. Çünkü zararlı bir etki bırakmazlar hem cildimizde hem de eğer yüzeylerde yapacaksak. Cildimizde daha az kullanıyoruz. Mesela Eczaneden aldıkları %3'lük biz için yani antiseptik için idealdir. Ama mesela bunu yerlerde veya bir e, masanın üzerindeki kiri temizlemek istiyorsa tabii %3'lük yeterli olmayabilir. Orada %10'luk. Ben yani daha bir değişik Hı -hı. Daha bir güçlü solüsyon kullanabilir. Bu oksijen oksijenli suyu e, ağız gargarası şeklinde yapabilirler. E, Ellerini nildirler. Yani antiseptik özelliği var. Yani ne diye eczaneden ne diye al alacağız? Eczaneden mi satılıyor sadece? evzanede ver. Evet, oksijenli su dediğimiz %3'lük yani hazır halleri satılır. Fakat biz e, internetten veya kimya hanelerden %50'lik eee hidrojen peroksit alabiliyoruz. Eğer yani Onun bu, adı ne? Yani direkt böyle mi yazmak gerekecek? Hidrojen peroksit diye satılır evet. Hidrojen peroksit diye satılır. E, halk arasındaki adı oksijenli sudur. Öyle de aratabilirsiniz. Bu eğer alınırsa derecesine bakacağız. Dediğim gibi %50'lik çok güçlüdür. Bunun cilde değmesi tarih hmm. eder. Bayağı yakar attı O yüzden onu aynı eczanelerde satıldığı gibi %3'lük hali. Yani 100 birim su, 3 birim hidrojen peroksit olması gerekiyor. %3'lük dediğimiz o. Bunu kendileri solüsyon yapabilirler. Ben... Bir şekilde ellerine kullanabilirler. Tamam, bu şu açıdan önemli. Şu anda hani e, zaman zaman programlarda dinliyoruz kolonya üretiminde tedariğinde sorun yok diye ama evet. hiçbir markette bugün o klasik bildiğimiz markaların hiçbiri kalmamış durumda. Evet. E, Kalmadı. Adını sakın duymadığınız e, markalar satılıyor. Onları da işte biraz kontrol etmek gerekiyor. Rus numarası var mı yok mu yoksa şikayet etmek gerekiyor. Açıkçası ben almıyorum bilmediğim bir markayı. Belki evet. e, bunların tedarinde sorun yoktur. Ve alabiliriz gibime geliyor. Siz, biz, biz, bu konuşmamızdan ben bunu çıkarıyorum. Evet hidrojen peroksit için e, şu an <gülüyor> bu yayından sonra tabii insanlar daha çok almak isteyebilir. E, aslında bu biliniyor. E, Tıpçılar tarafından da biliniyor. E, hastanelerde de hidrojen peroksitin <gülüyor> kolisyonları veya buharları kullanılabilir. Evet e, biz de kullanabiliriz. Ben de kullanıyorum açıkçası. Hatta ben kendim işte bu sprey şeylerine dediğim gibi ben %50'lik alıyorum. Onu %3'e seyreltiyorum. Hem ekonomik de oluyor. Yani onun fiyatı da açıkçası etil alkolden de çok daha pahalı değil. ne yapabilirler. Evet. Aynı şekilde e, klor dioksit dediğimiz başka bir e, form var. Klor dioksit de e, bu çamaşır suyunun alternatifi diyebiliriz. Onun kadar zararlı değil e, ve faydalı. Bunu da e, evet. yine bazı kimyahanelerden getirtebilirler, kullanabilirler. Onu ama bir uzman şeklinde yapsalar daha iyi olur. Klor dioksit bir, genelde böyle bir... E, bu zahirlen sapılıyor, onu suya karıştırıyorlar, bu kendi bir mekanizmaya giriyor ve yüzde yine yüzde onluk bir solüsyon kullanabiliyorlar. Ama bunu yüzey temizlikleri için falan kullanmak için öneriyorsunuz, değil mi? Klor dioksit. Klor dioksit, e, ama suyu gibi şiddetli bir veya toksik etkisi olmadığı için antiseptik olarak yani eller için de kullanılabilir açıkçası, onda bir sorun yok. Tamam ama biraz zannedersem biraz tehlikeli konular seyretmemiz gerekecek. Ee, evet. Kullanırken hakikaten bilinçli bir şekilde kullanmak gerekiyor. Tabii, bilinçli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Şimdilik biz evet el, elimizdeki imkanlar e, şu an kolonya ile ilgili var. Su, sabunla ilgili var ve biraz önce söylediğim oksijenli su var. Bunlar diğerlerine nazaran e, daha bir sağlıklı ve daha kolay ulaşılabilir diyelim. Kolonya'da biraz önce dediğimiz gibi ama metil alkol de var. Bu zehirleyici etkisi var biliyorsunuz. Hatta bazı haberlerde duyuyoruz işte kaçak içki dedikleri veya zehirlendik, gözler kör oldu. Bu da bir alkolün başka bir çeşidi. Evet ona da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bilmediğimiz yerlerden, bu merdiven altı dediğimiz yerlerden kesinlikle alkol alınmaması gerekiyor. Etil alkol az altında metil alkol alırsak bu da çok riskli. Anladım. E, hassas konular kullanacaksak da bunları evet. sizin önlerinizi dinleyeceksek iyice bir araştırmamız gerekiyor. Ben onu anlıyorum. E, şimdi başka bir şey soracağım. Hani evet. e, bahsettik sokaklarda bu dezenfekte kullanılması, otobüslerde sürekli kullanılıyor. Bunlar yıkanıyor. Bir şekilde e, toprağa kayıyor, toprağa gidiyor, denize gidiyor. Bunların ne gibi zararları var? Yani ağaçları kurutur mu, çikimenleri kurutur mu, denizlerde balıkları öldürür mü? Evet, evet. Aynen. İlk konuşmamızın söyleşinin başında olduğu gibi bir şekilde ekolojiye maalesef e, zararlı. Özellikle de birinci derece dediğimiz dezenfektanlar, kimyasallar. Bunlar çünkü e, bu ekolojinin içinde sadece biz insanlar veya gördüğümüz birkaç ağaç veya hayvan yaşamıyor. Görmediğimiz çok faydalı bizim için yani yaşamın e, devam etmesi için gerekli. Mantarlar var. Yani bunlara biz topraktaki e, mikroorganizmalar diyoruz. Dönüştürücü e, mikroorganizmalar diyoruz. Bunlar dezenfektanla karşılaştıkları anda maalesef bunlar yok oluyor. Ve bundan sonra mesela çürüme olmuyor. Mesela biz e, bir canlakta öldüğü zaman biliyorsunuz toprağa gömülür ve orada çürüp tekrar toprağa karışır. Yine bir ağaç, ağacın e, yaprağı toprağa düşer. Bunu kim dönüştürüyor? Bunu işte buradaki görünmeyen bizim dostlarımız dediğimiz asıl mikroplar, faydalı mikroplar dönüştürüyor. Biz eğer dezenfektanları böyle gelişi güzel, fazla, aşırı kullanırsak sözde sağlığımızı koruyoruz. Fakat dolaylı bir şekilde tekrar biz sağlığımızı riske ediyoruz. Hatta sağlığı bırakın, yaşama risk ederiz. Bu yüzden dezenfektanları çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Bunları suya, kanalizasyona bırakmamamız gerekiyor. Yani Evde de aslında bırakıyoruz biliyorsunuz. El, sanki lavabodan uzaklaştık uzaklaştığı zaman sanki kurtulduk evet bir şekilde kurtuluyoruz fakat o lavabodan e, bir şekilde gidiyor, denize gidiyor Biliyorsun, arıtma, <gülüyor> arıtma tesisleri var fakat %100 bir arıtma olmaz hele bu son günlerde e, insanların dezenfektan kimyasal kullanımı çok arttı yani sadece bu e, belediyelerin kullandığı değil evsel, e, dezenfeksiyon da çok fazla var Bunların hepsi maalesef denizde karışıyor. Denizdeki yine balıkları şekilde etmiyor tabii ki. Burada hem gözle görülmeyen canlılar var, alfiler var. Bunlar suyu oksijenlendiriyor. Suyun kalitesi düşüyor. Balık ve diğer canlıların yaşaması bir şekilde maalesef. Yani yerde bundan da bahsedelim. Yani kıtlık, yani şimdi bunu tabii felaket tellallığı gibi söylemek istemiyorum. Fakat hem tarım alanında hem de e, denizden gelebilecek canlar alanında da kıtlıkla karşılaşmamamız için bir şekilde dezenfektan kullanımına çok dikkatli yapmamız gerekiyor. Yani bence önemli önemli konular. Tabii ki e, mücadele ettiğimiz konu e, çok mühim. İnsanı öldürüyor. Öncelikli e, evet. hedefimiz insan öldüren bu virüsü yok etmek. Evet. Ama en azından hani biz bireyler olarak neler yapmamız gerektiğini biraz konuştu. Kurumların çok daha dikkatli olması gerekiyor onların kullanım evet. miktarı çünkü çok fazla. Sokaklara, caddelere kullanıyorlar. Belki büyükşehir belediyelerinde e, kimyager kadroları vardır. Sizin gibi bilinçli insanları yönlendirmesiyle kullanıyorlardır ama Anadolu'da, Anadolu'da özellikle ilçe belediyelerinde zannetmiyorum ki ben e, böyle kimyagerler olsun, bu işin ehli insanları olsun ve bilinçli bir şekilde kullanılsın. Belki evet. e, bu sesimiz birkaç belediyeye de olsa gitse ve bu konuda bir hassasiyet gösterilse e, bir kazanımdır diye düşünüyorum. Evet. Lafın başında e, Programın başında bir şeyden bahsettiniz, bir plastik e, konusunda da çalıştığınızı evet. söylediniz. Benim evet. aklımda vardı aslında bu konu, yetmez diyordu bu süremiz ama son birkaç dakikamız var. Şunu sormak istiyorum, e, alanınıza giriyor mu girmiyor mu bilmiyorum. Koronavirüsle birlikte biliyorsunuz bir süre önce plastikler e, ücretli hale gelmişti, plastik poşetler ücretli hale gelmişti. Evet. Koronavirüs başlayınca ufak ufak şöyle sesler duymaya başladık. Plastik poşetler yeniden ücretsiz olsun diye. Ben şunu düşünüyorum kişisel olarak bunu bir plastik lobisi var ve en ufak fırsatta bunu dillendirmeye çalışıyorlar gibime geliyor. Çünkü plastiği hakikaten çıkartmamız lazım hayatımızdan. Tam bununla ilgili adım atılmış. Ee, bir kriz var hemen plastik proşetler tekrar ücretsiz olsun diye. Bunun gerçekten mantıklı bir gerekçesi var mı? Siz de benimle aynı düşünüyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Evet. Dediğim gibi ben şimdi polimer yani plastik mühendisliği dediğimiz alanda yüksek lisans yapıyorum. Bir dediğim gibi ekolojiye de çok ilgili birisiyim ve benimi yeşil kimyajer olarak niteliyorum. Fakat plastiklerle de açıkçası yaşamaya alışmamız gerekiyor. Aynı girişlerle yaşamaya alışmak gibi. Ondan da hemen bahsedeyim. Virüsler için bir zaman tamamen yok olmayacak. Bunlarla bir şekilde yaşamaya alışacağız. İmmün sistemimiz, bağışıklığı kuvvetlendirmemiz lazım. Hemen sizin sorunuza bağlarsam evet plastikleri zaten hayatımızdan %100 çıkartamayız. Bu çok topik bir durum olur. Çünkü plastikler şu sadece poşet şeklinde yok. Yani vücut organlarına tutun. Gözlüklerin camına kadar. Yapay organlara kadar. Hatta, hatta ileride robotlar yapılacak biliyorsunuz. Veya yapay organlar yapılacak. Bunlar arasında biyolojik bazlı veya doğaya yakın veya diğer türlü plastiklerden yapılacak. Yani plastikleri dediğim gibi hayatımızdan çıkartamıyoruz. Sadece kontrollü kullanmamız gerekiyor. Bu arada plastikin kendisi bizzat zararlı değildir. Mesela plastikin içine karıştırılan plastikleştirici dediğimiz bazı katkı maddeleri vardır. Bunların doğru kullanılmaması zararlıdır. Artık plastikin veya parçalandıktan sonra... E, bir şekilde doğaya karışması zararlıdır. Mesela plastikin kendisi nötrdür aslında. Bu arada plastikin yüzlerce, binlerce çeşidi var. Yani tek bir plastikten bahsedemeyiz. Nefela polibinin külürür, PVC. Bu yandığı zaman tehlikelidir ama yanmadığı zaman herhangi bir tehlikesi yoktur. Ama diyeceksin Peki bu virüs virüsün başlamasıyla birlikte plastik evet. poşetlerin yeniden ücretsiz dağıtılmasının bir mantığı var mı? Yani şu an mesela plastikte de belli bir süre yaşayabiliyorlar biliyorsunuz. Yani plastikten de tekrar e, bize gelebilir yani. Biz, tamamen yasaklanması veya tamamen ücretsiz hale gelmesi yani çok çok etki yapacağını ben düşünmüyorum. Bizim burada daha bilinçli olmamız gerekiyor. Virüsle nasıl yaşayacağız veya plastiklerle nasıl yaşayacağız daha bilinçli bir şekilde hayatımızda bir şekilde bunlarla devam etmemiz gerekiyor. Yani tamamen yasaklanması veya serbest bırakılması bence şu an üste çok doğrudan etkisi yok. Anladım. Yani ben de öyle düşünüyorum. Etkisinin olmadığını. O yüzden hani bu hazır yasaklanmışken, bir adım atılmışken. Ya plastik poşetler ve pet şişeler çok önemli. Ee, çünkü evet. çevrede gördüğümüz o yüzeysel kirliliğin en büyük nedenlerinden bir tanesi bu olduğunu düşünüyorum. Bunu ne kadar minimize edersek o kadar iyi Elbette plastik hayatımızda olacak ama bilinçli evet. bir şekilde doğaya en az zarar verilecek şekilde bunun kullanılması gerekiyor. En azından yani çok uzağa bakmaya gerek yok. Batı'da neler yapılıyorsa biz de biz de o şekilde bir süre sonra geçmemiz gerekiyor. Ya da bizden daha kötü yani Afrika'da bir sürü ülkeye gittim. Her taraf her taraf plastik poşetler uçuşuyor. En azından bunların önüne geçmemiz lazım. Tabii. Yani dediğim izhan eee biyo bozulur plastiklerde zaten araştırma yapıyorum ve geleceğin konusu da bu. Geri dönüşümlü Hı -hı. ve hatta geri dönüşümden ziyaret tamamen yok olan nişasta bazlı veya başka alp mark bazı mesela ben onlarda çalışıyorum şu an denizden çıkan alpler var ya on yosun benzeri şeyler onlardan biz mesela plastik üretebiliyoruz ve bunlar geleceğin konusu olacak ee, petrol türevi değil de diğer plastikler çünkü tamamen dedim gibi hayatımızdan çıkartamayız sadece iyileştirebiliriz bu şekilde tamamlayabiliriz. Peki, çok teşekkür ederim. Çok faydalı bilgiler verdiniz. Aslında farkında olmadığımız, odağımızda olmayan konuları konuştuk. Çok teşekkür ederim bir kez daha size faydalı bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim. Bu yayında da katkı olduğu için. Sizin, ben aynı zamanda bu arada FTK'larda da aktif görevliyim. Tüketici Sorunları Derneği, Bilimsel Halk Ekoloji Derneği, Gençlik Derneği. Buradan halkımıza hem de belediyelere de bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Siz de aracı oldunuz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın. Fatih, küçük huysallara konuştuk. Kendisi kimyager ama ekolojik bir kimyager. Bize faydalı bilgiler verdi. Neler söyledi? Hemen birkaç de toparlamaya çalışıp yayınımızı da bitirelim. Evet virüsten korunuyoruz, korunmak için kimyasallar kullanıyoruz, alkoller, kolonyalar kullanıyoruz ama e, önce kendi sağlığımız için e, bunları belli ölçülerde belki de biraz araştırarak ee, en azından miktarları nedir, neler kullanmamız gerekiyor, doğru maddeler nedir, e, kaş yapalım derken göz çıkarmamak en önemli konu. Kurum ve kuruluşlar açısından da e, doğaya sıkılan bu dezenfektanların e, mutlaka bilinçli, bilen insanların kontrolünde olması gerekiyor. Yoksa e, bir şeyleri, zararlı şeyleri... E, yok edeceğiz diye yararlı bakterileri de yok edip e, kendi sonumuzu da hazırlamamak e, bunun önüne geçmek gerekiyor. E, bir ekoloji ekonomi programımızın daha sonuna geldik. E, koronavirüs malum bütün dünyayı etkisi altına aldı. E, olağanüstü hallerimizi ilan ettik ama hayatımıza da bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Koronavirüsle ilgili başka bir konuya dikkat çektik. Önümüzdeki hafta ee, yeni bir konuya dikkat çekmek üzere. Görüşmek üzere diyorum. Evde kalın diyorum. Hoşçakalın. Ekonomi Ekoloji